Şimdi cennete ibadetle değil, takva ve ihlasla gidilir. Yani yanlış anlamadıysam böyle evet, bir ifade kullandı seyircimiz. Şimdi bizim tabii ibadetlerimizi yerine getirmemiz lazım. İbadetlerimizden şayet ödün verirsek, taviz verirsek, onları yerine getiremezsek biz tabii ki takva sahibi nasıl olacağız, ihlaslı nasıl olacağız yani bir taraftan ibadetlerimizi yerine getirirken diğer taraftan bizim e, ihlas sahibi olmamız lazım, takva sahibi olmamız lazım. Ben e, sorudan biraz da şunu anlıyorum. Yani e, şayet biz e, iyi insan olursak, ahlaklı insan olursak ibadet etmeden cennete gidilebilir mi? Böyle evet. bir şey mümkün değildir çünkü ibadetler farzdır. İbadet farz olduğu için kişinin muhakkak surette bu ibadeti yerine getirmesi gerekir. Yani e, tabii ki ihlas sahibi olmazsa, takva sahibi olmazsa e, bunlar kişi için eksi puandırlar. Cenab-ı Hak e, tabii ki böyle bir ibadeti makbul addetmez. Yani şunu bizim ayırmamız lazım. Bir ibadetlerin şekli yönü vardır, bir de ibadetin manevi boyutu vardır. evet. Şekli boyutu vardır, manevi boyutu vardır. Şimdi şekli boyutu nedir? Namaz kılacaksak bizim tekbir almamız lazım. Efendim Fatiha'yı okumamız lazım, zamm Sure'yi okumamız lazım. Evet, bunun manevi boyutu nedir? Manevi boyutu da öyle bir namaz kılmamız lazım ki sanki Rabbimizi karşımızda görüyormuşuz gibi, sanki bu bizim son ibadetimizmiş gibi e, ibadet etmek İhsan namaz namaz böyle. kılmaktır. Zaten hocam aslında mantıken de şöyle düşünürsek eğer kişi takva ve ihlas sahibi ise ibadetlerini ve taahhütlerini de eksiksiz yerine getirir Evet yani. evet. evet. Evet.